İmam'ın öldürülüşü. Yazan... Varni Desai... Kardif Marni. Metin tasarım... Ahmet Akgül. Senaryo... Ahmet Mercan. Yöneten... Musat Süleyman. Bu çalışma... 1956-1969 yılları arasında... ...ırkçı Güney Afrika rejiminin uyguladığı zulme baş kaldırıp ...soylu bir mücadele veren... ...İmam Abdullah Harun'un hayat öyküsüdür. Ona ve onun şahsında... ...tüm zamanlar boyunca... ...tevhid sancağının yükselmesi uğrunda... ...seve seve emaneti Rabbine teslim edenlere ithaf olunur. Sanki rengimiz onlara bulaşacak. Onlar efendi biz köle. Ne rengimizden dolayı ayrı taşıtlara binmek zorundayız Bunların misandan haberleri olsaydı böyle davranmazlardı Sanki beyaz veya siyah olmak insanın kendi elini. Evet bunlar insan değil evet. Evet. mesut olmuş Mücahit Biz mi geç kaldık Yok onlar erken gelmiş Cemaatin bu heyecanı bana güven veriyor Şu levhayı ilk defa görüyorum Bilal çerçeve yapacağını söylemişti O sözlerde çok şey saklı sen. Ümit hayatımın... ...insanları sevmek inancımın özüdür. Abdullah Harun. Hmm. Güçlü sözler. İbrahim gelin şöyle sıkışırız. Bize yaracıyorlar gel otur. <gülüyor> Az daha. <gülüyor> Az daha. <gülüyor> tamam. Saf dediğim böyle olur. Birbirine kenetlenmiş omuzlardan... ...aynı hedefe çevrili gözlerden oluşan... ...sağlam surlar. Gönülleri unutma. Onlar da aynı hedefe yönelmeli. Sen ne düşünüyorsun İbrahim? Abdullah Harun genç yaşta bu büyük sorumluluğun üstesinden gelebilecek mi? Benim tereddütüm yok. Bir liderde neler aranır? Bilgi, azim, çabuk karar verme yeteneği ve mutlaki bir yaşam. İmam Harun'da bunların hangisi eksik? Yaşanan genç oluşu cemaat arasında yadırganıyor. İster istemez daha yaşlı isimler geliyor akla. Usame bin Zeyd'i hatırlasana. Allah Resulü nice yaşlı sahabenin asker olarak katıldığı orduya komutan tayin ettirmişti onu. O sıralarda Üsame daha yirmisine girmemiş genç bir delikanlıydı. Abdullah Harun Mısır ve Arabistan'da eğitim gördü. Bölgeyi ve dünyayı tanıyor. Siyasi gelişmeleri yakından takip ediyor. Bu tereddüt kısa zamanda silinir. Dün imamın dükkanına uğradım. İmam artık bakkallığı bırakman lazım dedim. Ne dedi? İnşallah ileride şimdilik erken dedi. Sanıyorum siyaset gereği bir süre daha bakkallığa devam eder gece sabahlara kadar çalışıyor. Kafasında geniş programlar var. Yeri gelmeden bilgi vermek istemiyor. Evet. Heh. İşte İmam Harun geliyor. Her zamanki gibi tam vaktinde. Bakalım ne söyleyecek. Onun yerine ben heyecanlanıyorum. Kardeşlerim, biz öyle bir güne inanıyoruz ki o gün insanlar inandıklarından, yaptıklarından ve yapması gerekirken yapmadıklarından tek tek hesaba çekilecekler. Irkçılığın ve zulmün ...tüm acımasızlığıyla hüküm sürdüğü bir ülkede yaşıyoruz. Bu zulme seyirci kalmak da zulümdür. Haksızlığa mani olmak, haksızlığa uğrayan her insanın yanında olmak... ...bir Müslüman olarak görevimizdir. Bilmek zorundayız, düşünmek zorundayız. Bilgimizi pratiğe aktarmak zorundayız. Bizi çevreleyen bu çetin şartlar içinde... ...siyaset üreten ve karar veren insanlara ihtiyacımız vardır. Bunun için yapılacak işlerin başında... Eğitim gelmektedir. Şunu da iyice bilmenizi isterim. Dünya üzerinde Müslüman olmaktan daha büyük paye, daha büyük şeref yoktur. İnançlarımızdan ve rengimizden dolayı bir köle hayatı yaşamaya mecbur ediliyoruz. Bu, çağın sözde medeni insanının gerçek yüzüdür. Bu yüzü iyi tanımak zorundayız. Dünkü cahiliyede renginden dolayı aşağılanan Bilal-i Habeşi'nin İslam'la bulduğu izet. Bugünkü cahiliyede de bize nasip olmuştur. Rabbimize ne kadar şükretsek azdır. Üzülmeyin ve ümük var olun. Azmedin ve yalnız Allah'a güvenin. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Hadi yardım e, tamam yardım et. Su nerede? Çay ee, Biraz çalışır bu toplu. Tamam yani. hadi. Bir yere dağılmayın. Önce kahvaltı yapılacak. Şu piknik işi iyi gidiyor. Hem kısa bir sürede olsa şehrin sıkıntısından sıyrılıyoruz hem de rahatça konuşabiliyoruz. Evet. İmam teklif ettiğinde ben de yadırgamıştım. Milletin gayretine bak. Hadi. Biz de bir işin ucundan tutalım. Bize iş bırakmadılar. Bırakmaz olurlar mı? Yemekleri bitirmek için bize ihtiyaçları var. <gülüyor> <gülüyor> i̇mam bize doğru geliyor. Biraz şöyle yürüyelim mi? var mı? 31 Mayıs 1961'de yürürlüğe girmek üzere bir anayasa hazırlandı. Çoğunluğu oluşturan zincirlerin yine hiçbir söz hakkı yok. Tabii evet demekten başka. Herhalde onların sandığı kadar kolay evet demeyeceğiz. Genel grev çağrısı düşünüyorum. Ayrıca konferanslarla amacımızı anlatmalıyız. Siyasi polis arananlara uygun yerler bulmalı. Tutuklulara yardım fonundan sürekli yardım yapmalıyız. Müslüman olmayanlara mı? Hepsini. Melez Halk Kongresi'ne de fiili olarak destek olmalıyız. Önce toplanıp istişare edelim. Bunlar şimdilik benim düşüncelerim. İmam, kendini tehlikeye atıyorsun. Çevremizde zulüm kol gezerken sessiz kalamayız. En azından sesimizi dünyaya duyurmalıyız. Sanki dünya Güney Afrika'dan çok farklı ya. Yakaladığınızı arabaya götürün. Sağ olun. Tanklarla evimizi yüzecekler. Ateş edin. Ateş edin. Silahsız insanlar ateş ediyorlar. Açın. Liderler orada. Ateş edin. Görmediler, hala de kaldı dayanılmayacak. Yakalamışlar çünkü tak. Tanklarla yere yapıştıracaklardı bizi. Cani bunlar. Resmimizi kaybettirdik. Araziye geçip saklanalım. Şu ilerideki ağaçlıkta geceyi bekleyelim. Zaten hava kararmak üzere. Silahsız insanlar üzerine tanklarla tüfeklerle saldırdılar. Sanki karşılarında düşman ordusu var. Ne olacak şimdi? Her yer darmadağın oldu. Hiçbir zaman ümidimizi kaybetmemeliyiz. Şu andan itibaren ikinci planı uygulayacağız. Bu sonucu hesaba katıp kaçış planı hazırlamamız iyi oldu. Haber arkadaşlara ulaşmıştır. Bu gece seni bekleyecekler. Vaktin doğru orada olmalısın. İmam sana itaat etmek görelim. Fakat seni burada bu halde bırakıp gitmek kaçmak değil de nedir? Hayır İbrahim öyle düşünme. Sen gitmelisin. Gitmeni ben istiyorum. İngiltere'de kamuoyu oluşturmalısın. Mücahitle istibat kurmaya çalış. Sen gelmeyi düşünmüyor musun? Gelemem. Cemaati bu halde bırakıp gelemem. İçeride tutuklular dışarıda aileleri perişan. Hepsi yardıma uhtaç. Kızıma selam götür. Ona yardımcı ol. İnşallah. Fakat bu böyle bitmemeliydi. Bu çalışma, bu direnme böyle sonuçlanmamalıydı. Kontrolü tamamen sağlamış durumdalar. Buna rağmen ümitsizliğe kapılmıyorum. Bizi yaşatan da o değil mi? Yenildikçe ümidimiz büyüyor. Soracakların yoksa ayırılalım. Gecenin nimetinden faydalanmalıyız. Gün doğduğunda sınırı aşmış olmalısın. Vedalaşalım o zaman. Kendine dikkat et İman. Allah yar ve yardımcın olsun. Dua et İbrahim. İnşallah üç yıl sonra Mekke'de sevinçle kucaklaşırız. Allah'a emanet ol. Bir özge sürgün yüreğimle ben Atıyor boşluğa topraklar beni çaldılar gören ışınmaz yir etilamlar beni çaldı her göğünden yıldızlar kar beni düşütmüyor açtım varken yar beni yağmur beni Rüzgar beni, kar beni, güçlütmüyor aşkın varken yar beni. Eski bir şarkıdır dudaklarında. Kim duyar kim dinler, kim anlar ben. Kirlettiler kalbimde çiçekleri Eylemiyor gayrı bin daha harbeli Kirlettiler kalbimde çiçekleri Eylemiyor gayrı Yağmur beni, rüzgar beni, Ver beni, üşütmüyor aşkın varken, Ver beni, yağmur bey, Üşütmüyor aşkın varken, Ver beni, seni över sana, Sak sözleri kim duyar kim dinler kim anlar beni ey sevgili susuzluğun sende. dünya ze beni ya beni rüzgar beni be lep be sen ha kardeşim sanki 100 yıl oldu görüşmeyeli dur dur İbrahim ...kaburgalarını kıracaksın. İçeri gel hele. Ee nasılsın? Durumlar nasıl? Üç yıl içinde baya değişmişsin. Hamdolsun saatin yerinde. Bunun dışında iyi haberim yok. İyi habere hazırlıklı değilim zaten. Hacanlar, tutuklamalar, toplama kampları... ...sürgünler sürüp gidiyor. Gelen her gün geçen günü aratıyor. Baskı ve zulüm hayatımızın bir parçası. Yine beni dinlemeyeceksin. İngiltere'ye gelmelisin. Bunları orada anlatmalısın. Orada Güney Afrikalı herkes seni konuşuyor... Özellikle tutuklu ailelerine fark gözetmeksizin yaptığın yardımlar... ...Hristiyan siyahlar arasında memnuniyetle karşılandı. John Colis bile yardım etmeye hazır. Haç dönüşü Mısır'a uğramayı düşünüyorum. Orada arkadaşlarım var. Bazı meseleler yanında Mısır'daki öğrencilerin durumunu da görüşeceğiz. Oradan kısa bir süre kalmak üzere İngiltere'ye de geçmeyi düşünüyorum. İngiltere ziyaretimi kızımın ziyareti olarak kamufle edebilirim. Mısır ziyaretinden haberleri olmamalı. Seni görünce her şeyi unuttum. Kızının mektubu vardı. İşte... Kendisi iyi. Hep seni düşünüyor. Sağ olun. Burada yapmamız gereken işler var İbrahim. Dünya İslam Konseyi burada toplanıyor. Dünyanın her yanından üyeler geliyor. Onlara Güney Afrika'daki zulmü anlatmalıyız. Mücadelemizi desteklemeleri için hükümetleriyle görüşmelerini istemeliyiz. O halde hemen başlayalım. Ayrıca bir bildiri de Güney Afrika'dan gelen hacılar için hazırlamalıyız. Döndüklerinde mücadele vermeleri için iyi bir fırsat. konuşmuyor e, Konuşmuyorsun İbrahim? İyi düşün İçlerinde mutlaka onların adamları vardır Ben sürgünde emniyetteyim Ama sen Sen tekrar oraya döneceksin Bunun hesabını iyi yapmalıyız Siz sürgünde payınıza düşeni yaptınız Yardım gönderdiniz Sesiniz çıktığı kadar kamuoyu oluşturmaya çalıştınız Bense savaşa daha başlamadım Eğer buna da tedbir diyeceksek Kapıyı kapayıp evde oturalım Seni kaybetmek kolumuzu kanadımızı kırar Nasıl anlatayım Yalnız bir kardeşimi kaybetmenin üzüntüsü değil bu ...korkumda çözülme, çökme endişesi hakim. Bir an bile lidersiz kalamayacağımız şartlar içindeyiz. Üzülme İbrahim. şehitler diridirler. Onlar seve seve canlarını verirken... ...uğruna can verilmesi gereken... ...candan kıymetli bir davayı işaret ederler. Canın verilmesi gerektiğini söylemekle kalmaz. Nasıl verildiğini de gösterirler. Ne mutlu onlara... ...ve onlara yetişme gayreti içinde olanlara... Önemli bir işi bitirmenin huzurunu yaşıyorum Otur İbrahim Otur da son defa doya doya seyredelim Kabe'yi Baktıkça kimler gelmiyor ki aklıma Hazreti Adem Hazreti İbrahim Hazreti İsmail Ve iki cihan güneşi Hazreti Muhammed Teslimiyet Sevgi Aşk Mücadele Savaş ve dört kara duvar Onu tavaf edin Ve uzaklardan oraya yönelim emriyle Anlam kazanmış dört kara duvar Ve o emire Onun emrine uymanın mutluluğuyla Duvarlar etrafında durmadan Çağlayan bir şelal. Bir de hakkıyla anlaşılabilse İnsan ne kadar emin oluyor Nasıl huzurda oluyor Kenetlenerek gökyüzüne yükselen Duaları duyuyor musun? ...kul olma şuurunun gücü ve güzelliği... ...bu güçle dağılmalı yeryüzü. Yenilenmiş, günahlardan arınmış... ...emaneti yeniden ve daha sıkı kuşanmış olarak. Sonra günde beş defa aynı heyecan... ...ve kararlılıkla Kabe'ye yönelip... ...sırat-ı müstakimde olduğunu bilerek... ...bu kutlu yolda çalışmak, çalışmak. Seni anlıyorum İmam. Savaşın çok zor. Tepeden tırnağa silahlanmış bir devlet karşısında... İmam Harun ve arkasında dilediği yere gidemeyen istediği işi seçemeyen siyah malaylar Allah bizimle Hiç ummadığın bir zamanda polisi bulacaksın karşında Dağıttığın bildirilerden Yaptığın yardımlardan bir bir sorgulanacaksın Hala ne diye kapını çalmıyorlar anlamıyorum Gel imam, dönme Hazır çoluk çocuğun yanındayken Londra'ya gidelim Cemaati oradan yönetirsin Hayır İbrahim İmtihandan kaçmaktır Rahatı seçmektir biz zalimlere ve kötülüklere karşı savaşmakla emrolunduk. Fitne yok olup, din yalnız Allah'ın oluncaya dek bu savaş sürecek. Bugün Kaire'ye gidiyorum. Nasipse Londra'da görüşürüz. Güney Afrika Cumhuriyeti'ndeki Müslümanlara ve şahsıma karşı göstermiş olduğunuz yakın ilgiye teşekkür ederim Abdülgaffar. Ne demek Abdullah? Biz eski arkadaşız. Hem bunlar kardeşlik görevimiz. Yaptıklarımız yapamadıklarımızın yanında yok denecek kadar az. Görüşmelerden ve sıcak ilgiden kardeşlerime söz edeceğim. Pan Afrikaist kongre üyeleriyle yeni tanıştım. İyi gelişmeler oldu. Ayrıca göndereceğim öğrencilere kucak açmanız... Beni ziyadesiyle memnun etti Vakfımız bunun için kurulmuştur Dediğim gibi Göndereceğiniz öğrencilerin Barınma ve burs sorunlarını hiç düşünmeyin İyiliklerinizin karşılığını iyilikleri en güzel ödüllendirene Havale ediyorum Bunca yıl sonra karşılaşıp böyle erken dönme Durumu biliyorsunuz Sizi yordum Uçağa kadar yolcu etme inceliğine ayrıca teşekkür ederim Allah'a emanet olun Kardeşlerimize selamımızı iletin Allah yardımcınız olsun Anlattığım acımasız şartlar içinde insanlar yaşama savaşı vermektedirler. Siz de biliyorsunuz sanırım. Güney Afrika'da devletin yasal kabul ettiği hiçbir hayır kuruluşu yoktur. Hayır kurumlarına izin vermeyen devletten hayır beklemenin ne kadar gülünç olacağını tahmin edebilirsiniz. Kanun John Collis, sizi ve arkadaşlarınızı temin ederim. Yardımlarınız yerine ulaşacaktır. Şimdiye kadar yaptıklarınız güven için yeterli Mr. Harun. Biz kendi çapımızda bir araştırma yaptık ve güvenerek size yardım yapmaya karar aldık. Güney Afrika halkı adına teşekkür ediyorum. Nefret ettiğim birçok şey var ama hiçbirisinden ırk baskısından iğrendiğim kadar iğrenmiyorum. Kendinize dikkat edin. Sizi kaybetmek istemeyiz. Üzülmeyin hanım. Allah izin verirse daha uzun süre yaşamak ve mücadele etmek niyetindeyim. Güle güle Mr. Harun. Nasıl söylesem İmam Abdullah Harun... ...anlattıkların bizi tatmin etmedi. Bu anlattıkların ancak masal edebiyatının ilgisini çeker. Yaptığınız seyahatler hakkında elimizde yeterli deliller var. Bütün bildiklerimi söyledim. Hepimiz insanız. Unutmak bize mahsus. Hani diyorum hafızanı bir yoklasan... ...Londra, Mekke, bir de... Her Müslüman gibi hacca gittim. Ve her baba gibi kızımı özleyip ziyaretine gittim. Yalan söylediğini sen de biliyorsun. Bir de din adamısın. Yalan söylemeye utanmıyor musun? Bakın imam, işte size bir şans daha. Tam bir ifade verin, sonra da çıkıp gidin evinize. Söz veriyorum, bir daha rahatsız edilmeyeceksiniz. Size her şeyi söyledim binbaşı. Bildiklerinizi saklamakta bir fayda yok. Faaliyetlerinizi kapsayan bütün bilgiler şu gördüğünüz dosyanın içinde. Yurt dışında ve burada yaptığınız her şeyi bütün ayrıntılarıyla biliyoruz. Madem öyle her şeyi biliyorsunuz, neden size bilgi vermemi istiyorsunuz? Pekala. Görüyorsunuz elimizde büyük bir iş var. Sizin şahsınızla bir işimiz yok. Sadece birkaç ayrıntıyı tamamlayıp dosyayı kapatmak niyetindeyiz. Ne yazık ki binbaşı size yardımım dokunamayacak. Abdullah Harun seni terörizm yasasının altıncı maddesi uyarınca tutukluyorum. Süresiz tutuklu kalacak ve hücre hapsinde tutulacaksın. Yargıçtan başka ziyaretçin de olmayacak. <Gülüyor> Belki de şimdi doğru dürüst cevap verirsin. İmam Harun. ...on kez soruyorum. Dışarıda ilişki kurduğun kişiler ve görüşülen konular... ...sadece bunları istiyorum. Çok şey mi istiyorum? Söyledim binbaşı, her şeyi anlattım. İmam'ın evine gidip arama yapacaksınız. Ailesiyle yalnız sizin yanınızda görüşebilecek. İhtiyacı olan eşyaları yanına alabilir. Anne... Hani? ...hep dua edip ağlıyorsun. Ağlama, babam işim bitince dönerim dedi. Ağlamıyorum oğlum. Hem baban yoksa sen varsın. Tabii anne, babam bana hep artık sen kocaman deli kalma oldun demiyor muydu? Hı hı. Kardeşlerin uyudu, hadi sen de yat. Hayır anne, babamı bekleyeceğim ben. Babam geldi anne, babam geldi. Babam geldi. Ne oldu? Kocam tutuklandı Hem de hücre hapsi Sen bile görüşemeyeceksin onunla Aman Allah'ım Sabır Celime Karınla lüzumsuz konuşursan onu da tıkarız deliye Şimdi Gel şu aramayı bitirelim Üzülme Celime Allah büyüktür baba. Telaşa kapılma Sen evin erkeğisin Annene ve kardeşlerine sahip ol Tamam baba Yemeği ne olacak Bizim verdiklerimizi yer o sizin domuzlu yemeklerinizi yemez Bunu binbaşıyla konuşuruz Haftada bir çamaşır getirebilirsin Harun Hadi uzatmayın be Sizin yüzünüzden fazla mesai yapıyoruz Hepimize asret kaldık Hep aynı cümleler Bütün bildiklerimi söyledim Mekke'de teröristlerle buluş... ...Mısır'da teröristlerle toplan... ...Londra'da teröristlerle dümen çevir... ...sonra da bütün bildiklerimi söyledim. İmam... ...henüz konuşturma usullerine başlamadık. Biz istersek... ...bırak konuşturmayı... ...adama şarkı bile söyletiriz. İbrahim denen teröristle sizi kim buluşturdu? Bir rastlantı sonucu karşılaştı. Tabii, iki milyon beyaz elbiseli insan içinde... ...hemen karşılaştınız. Tesadüfe bak sen... Rastlantı hesapta olmayan karşılaşma demektir Şu fotoğrafa bak Bildiri dağıtırken çekilmiş Ben değilim de istersen Bu da Bak bu da yazdığınız bildiri Şaşırdın değil mi Kim bastırdı bu bildiriyi ee, Bir Arap arkadaşım Bildiriyi dağıtanların isimlerini istiyorum İbrahim dışındakilerin isimlerini bilmiyorum Nasıl bilmesin? Hafıza kaybına mı uğradın sen? Onlara isim sormamışsan isimlerini nasıl bilebilir? Sen şimdi görüştüğün İslam konseyi üyelerinin isimlerini de hatırlayamazsın. Evet isimlerini bilmiyorum. <gülüyor> İsimler geldi mi hemen hafıza kaybına uğruyor. Ama ülke aleyhine konuşmaya geldi mi bül kesiliyor. Bir adamın ülke dışında kendi ülkesi aleyhinde konuşması doğru mu sizce? Burada Hı? söylediklerimi orada da söyledim. Hükümetin yaptığı işleri doğru bulmuyorum. Hiçbir hakkımız yok. Karşı çıktığımızda dikkate alınmıyoruz. Abluksubuk konuşma. Sen Güney Afrika düşmanısın. Vatan hainisin. Kahire'ye niye gittiniz? Katıldığınız toplantının amacı neydi? Aileme söz vermiştim. Amacı yalnızca seyahat. Orada eski arkadaşlarım vardı. Beni toplantıya çağırdılar. Ben de iştirak ettim. Yuttuk, değil mi? Belki de piramitleri merak etmişsinizdir. Katıldığınız toplantı da Süt Partisidir herhalde içki içmediğinize göre. Alay etmeye hakkınız yok. Tamam tabii. çavuş tamam. Peki bakan Fayekle sizi kim buluşturdu? Kendim istedim ve görüştüm. Niçin burs istediğinizi de açıklarsınız? Her Havri? ülke bir başka ülke öğrencilerine burs verir. Doğru ama bunların hepsi ülke aleyhine çalışmazlar öyle değil mi? Konuşsana. Zehirlediğin adamlar neden burada okumuyor Burada burslar beyazlara veriliyor. Bize reva görülen ikinci sınıf eğitim. Devam edin imam. Başka neler yaptınız Mısır'da? Kayre'de dostlarımız ziyaret ettim. Daha sonra da Londra'ya kızımı görmeye gittim. Masum baba, sırf kızını ziyaret için nerelere gidiyor? Orada Mücahit ve İbrahim adlı teröristlerle buluşup neler konuştunuz? Yine tesadüfen karşılaşmışlardır binbaşın. Ne var bunda şaşacak? Londra'da kaç cami var? Hangisine gitseniz birkaç tanıdıkla yüz yüze gelirsiniz. Bunları doğru kabul edelim. Peki, Canon John camide mi karşılaştın? Öyle birini tanımıyorum. Ya, tanımıyorsun. Çok ilginç. <gülüyor> Çok ilginç. Evet. Bugünlük bu kadar yeter Çavuş. Onu hücresine götür. Ha. Gene oruç mu tutuyor? Evet. Bizim yemeklerimizi beğenmiyor. Hı. Pismiş. Dün akşamdan beri bir şey yemedi. Evden yemek gönderiliyor ama bana ulaşmıyor. Kapıda sorun çıkartılıyor. Bu konuyla ilgilenirim. Götür Spyker. Güzel güzel sohbet ediyoruz. Niye kızıyorsun? İstediklerimizi söyle ve hemen koş evine. Biz yasaları korumak zorundayız. Sen beğenmesen de yasa yasadır. İmam, yasaları çiğnemedin mi? Bilmiyorum. Ben yalnız Allah'ın yasalarına karşı sorumluyum. Yani ülke yasaları Tanrı yasaları ile çeliştiğinde ülke yasalarını çiğneyebilirim mi demek istiyorsun? Doğru mu bu? Benim görevim bu. Dayanamıyorum şu adama. Hem savcı hem hakim ol. Sonra da eziliyorum ha Karadomuz. Evet eziliyorum. Her yerde haksızlık yapıldığını görüyorum. Her yerde yoksulluk var. Ulan sana ne ezilenlerden? Senden çektiğimizi komünistlerden çekmedik be. İmam sen dininle uğraş. Sana ne siyasetten? Ben Müslüman. Müslüman olmak başlı başına siyasettir. Görevim hakkın yanında olanların yanında, hakkın karşısında olanların karşısında olmaktır. Benim dinim. İnsanların eşit yaratıldığını söylüyor Sizin hükümetiniz Sizin yasalarınızsa Beyazın üstünlüğünün hak olduğunu söylüyor Ben özgürlüğe inanıyorum Güzel bir iş iyi bir ev yeterli değil bana Benim ruhumu beslemez bunlar Ulan bize de mi vaaz be Bir dakika Spiker Fakat imam, İnanın anlamıyorsunuz Biz sürtüşme olduğu için Ayrı tutuyoruz ırkları Herkes için ayrı ama eşit haklara inanıyoruz siz bizimle birlikte yaşama yatırması olmuş. Bir ikinci araştırması da... ...işinize yarayan öğrencilere... ...burs adı altında yardım yapmak. Zayıflara ve zorda kalanlara yardımı hayır olarak anlıyorum. Fakat imam, ...bunların hepsi siyasi suçlu. Hepsi hükümet aleyhtarı. Yardım yaptığım kimseye suçunu soramazdım ya. Ee, Pan Afrikaist Kongre ile ilişkin olmadığını mı söylüyorsun? Evet. Ne yapabilirim İmam... Sen aileni, çocuklarını sıcak çorbanı özlememişsen ben ne yapabilirim? Kıvrıl hücrende, orucun seccadenle baş başa kal. Seni bülbül gibi şakıtacak profesyoneller gelinceye kadar. Babamla görüşürken boynuna sarıldığımda... ...sırtıma bu mektubu koydu. Bisküvi kutusuna yazmış. Ver bakayım. Mektubu Mücahit'e yazmış. Hemen göndermeliyiz. Sevgilim Mücahit. Terör yasasından tutuklandım. Üç yıla kadar bırakmayabilirler. Sana haber verinceye kadar yazmam. F.R.'nin evinde konuştuğumuz her şeyi biliyorlar. Aklım almıyor. Ona belli etme. Fakat dikkatli ol. Senin talimatların ve şifre adların tam listesi ellerinde. İbrahim'le sana suikast yapmayı ya da kaçırmayı düşünüyorlar. Blöf de olabilir. Deniz aşırı istihbaratlarının çok güçlü olduğunu söylüyorlar. Gezi ve toplantılara ait bütün bilgiler ellerinde. Benden isim almak istiyorlar. Hayatımı verir, arkadaşlarımın ismini vermem. ''Seninle konuştuklarımız hala sağlam bir sır. Yalnız Allah biliyor. Tahliye olur olmaz sana adres vereceğim. Boşluk yok. İşkenceyi artıracaklar sanıyorum. Yalnız Allah'a güveniyorum. O büyüktür, koruyucudur. İbrahim'e ve Kanon'a iyi dileklerimi bildir.'' ederseniz hemen gidebilirsiniz. Bundan kimsenin haberi olmayacak. Söz veriyorum. Bu teklifi kabul eden ilk kişi de siz olmayacaksınız. Yüksek perdeden konuşup bizim amansız düşmanımız görünenlerin bir kısmı bizim adamımızdır. Şu anda yurt dışına göndermek için kamplarımızda yetişen yüzlerce gerilli adayımız var. Bunlardan bana ne yarbay? Senin için iki yolun olduğunu bilmenin ve tercihini yapmanı istiyorum. Biliyorsun. Aleyhindekiler ölüm cezası için yeter ve artar bile. İmbaşı Genis'e de söyledim. Size de söylüyorum. Ben suçluysam mahkemeye çıkmak istiyorum. Suçlu değilsem evime gitmek istiyorum. Mahkeme o kadar istekli olma. İlk gelse ölüm halkasını boynunda bulursun. İnancın uğrunda canımı vermeye hazırım. ya Bizimle işbirliği yaptığınızda kızınıza örgüt tarafından bir kötülük gelir diye mi korkuyorsunuz? Onu buraya getirtip özel imkanlarla eğitimini tamamlatırız. İstemem ya bay. Açık mahkemede dava açın olsun bitsin. Çok inatçısınız iman ne yazık ki teröristlerin kazanma şansları hiç yok. Güney Afrika polisi onlar için fazlasıyla güçlü. Siz de onları desteklemekle mağlup taraf seçmiş oluyorsunuz. Yazık ediyorsunuz kendinize. Aramızda İmam, sır. Senin için en son yapabileceğim şey seni yurt dışına çıkarmak. Buradan çıkıp doğru uçağın. Anlıyorsunuz. Sonrası kolay. Kaçtı senaryolarında yeteri kadar deneyimimiz var. Size yardım edemeyeceğim. Çünkü isim bilmiyorum Önüne serdiğim bütün fırsatları geri çevirdin Seni Genis ve Spiker'a teslim etmekten başka çarem kalmadı başı Buyurun yarbayım Fırsat treni kaçtı Genis İmam artık tamamen sizin Götürün onu Genis sen kal Binbaşı. mutlaka konuşturmamız lazım Hükümet sıkıştırıyor Başımıza bir de muhalefet milletvekili Taylor çıktı ...İngiltere'den dilekçelerle başvuruda bulunmuşlar. Nasıl haberdar olduklarını merak ediyorum. İmamın cemaatinin tepkisi nasıl? İlk günlerde topluca gelip gösteri yapmak istediler. Gerekli gözdağını verince dağıldılar. İsimler için imamın ölüsü değil lazım biliyorsun. Tabii. Spyker fazla yaklaşmasın, ötüyü kaçırır. Spyker yoruldu yarbayım. Alet ve edevatlarıyla iki profesyonel getirtiyoruz. Seanslar için şehir dışındaki Maitland karakolunu düşünüyoruz. Ne farsanız yapın. Yeter ki açık verin. Merak etmeyin efendim. İstenmeyen neticeler için doktorumuz hazır. Rahman ve Rahim olan Allah'ım, günahlarımı bağışla. Ey esirgeyici olan Rabbim, acılar içindeyim, yaralarımı sızlıyor. Bu zalimlere güçsüzlüğümü gösterme. Ölümlerin en güzeliyle kabul et beni kadına. Ailemi, çocuklarımı, kardeşlerimi esirge. Onları özgür Allah'ım sana sığınıyorum. Senden başka hakiki sığınak yoktur. Sana sığınıyorum. Ne yapıyor bu adam? Namaz kılıyorum. ...sonra böyle oturup ellerini açıyor... ...herhalde dua ediyor. Hey! Kalk bakalım. Bak iki misafirim var... ...seni görmeye gelmişler. Ne hale getirdiniz adamı? Yerinden zor kalkıyor. Size hazırlık olsun diye biraz yumuşattık hepsi o kadar. Biraz ha? Beni niye getirdiniz buraya? Sana şarkı sözü yazdıracağız. Bülbül gibi öteceksin. Soyun... Bu arkadaşlar çok bilimsel çalışırlar. O kara beyninin hücrelerinde gizlediğin isimleri elektrik yardımıyla... ...Güney Afrika Polisi'nin hizmetine sunacaklar. <gülüyor> Çabuk soyun kara domuz. Kendini turistik otelde mi sanıyorsun be? Fişi tak. Konuş. İsimleri söyle. Allah ekber. Haydut herif gebereceksin konuşsan Konuşsana ulan. ...hiç böylesini görmedim. Ben neler yaptım ona, tek isim bile alamadım. Bayıldı. Ölmemesi lazım, su serpin. Gözlerini açıyor, ayılıyor. Bir gün gelecek biliyorum. Ben ölsem de bir gün gelecek. Görüyorum. Kıbleden esen rüzgarın taşıdığı müjdeyi görüyorum. O gün görecek zorbalar. Her insanın kuşlar kadar hür olduğunu... Anlayacaklar ırkların, renklerin farksızlığını. O gün donacak zaman. Hiran'ın önündeki örümceğin ağında. Bulutlarla kucaklaşan sevgi yağacak yağmur damlalarıyla. O gün gece zulmü alıp uzaklaşmış olacak aydınlanan yeryüzünde. Anneler yalnız merhametten ağlayacak o gün. O gün çocuklar uçurtmalarını gökyüzünün en yükseğine yükseltecekler. Görür. O gün gelecek biliyorum. Abdullah Harun Erkek 45 yaşında Bakkal Ölüm tarihi 27 Eylül 1969 Ölüm nedeni Kalp yetmezliği Kalp kaslarında kan azlığı Muhtemel bir yan etken olarak Bir travmadan Kalp atardamarlarının damarlarının daralması Ölüme herhangi bir kişinin tecavüzü içeren fiil veya ihmalinin sebep olmadığı, sözü geçen travmanın taş merdivenlerden yuvarlanma sonucu oluştuğu, şahitler ve deliller neticesinde tespit edilmiştir. Bir sabah bir güvercin, bir sabah bir güvercin, Boy Gidenleri ardından aladılar alladı soyan unutma so to Yürekleriyle eğilmeden, yıkılmadan, gidenlerin ardından ağladım.